Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Uzun yıllardır düşündüğüm ama net bir cevabına bulamadığım bir sual var. Belki sizler de bu aciz kardeşiniz gibi düşünüyorsunuz bu soruyu, cevabını arıyorsunuz. Nedir? Kur'an-ı Kerim'imiz bir. Namaz her Müslüman için aynı. E aynı Kabe'nin karşısındayız. İmkanımız olduğumuz zaman tavaf ediyoruz. Namazımızı aynı kıbleye doğru kılıyoruz. Peki neden acaba bundan 1400 yıl önce yaşayan Müslümanların heyecanıyla bizim heyecanımız arasında uzun dağlar var. Everest dağı kadar. Bunun cevabını bir türlü bulabilmiş değilim. Bu ruhumuz neden yok? Onlarla bizim aramızda namaz derseniz onlar kadar uzun kılamasak da namazımızı kılıyoruz. Kur'an'a inanıyorlar biz de inanıyoruz. Kur'an'ı okuyorlar mı biz de okuyoruz. Neden bir şeyler eksik? Bizler televizyon ekranlarında Kabe'yi muazzamayı gördüğümüzde duygulanıyoruz. Kabe'yi gördüğümüzde yüz yüze Kutsal topraklara gittiğimizde müthiş bir sevinç duyuyoruz. Gözümüz sulanıyor, ağlıyoruz, dualar ediyoruz. Lakin televizyonda izlediğimiz veya yanına gidip de birebir dokunduğumuz o Kabe'yi bir türlü ailemize, iş yerimize, arabamıza, gittiğimiz misafirliklere, hasılı yüreğimize getiremiyoruz. Kabe biz buraya geldiğimiz zaman orada kalıyor. Uçaklarla gidiyoruz şimdi Kabe'ye. 3 saat, üç buçuk saatte biraz para veriyoruz, biriktiriyoruz imkanımız varsa. Otellerde yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz klimalı yerlerde. Bir güzel tavaf ediyoruz, evimize dönüyoruz. Ama Kabe evimizde değil. O Kabe'nin ruhu tavaf eden adam veya kadın o evde değil. Bir şeyler var. Bununla ilgili olarak uzun zaman bunun sebebi nedir diye düşünürken aldığım bazı cevaplar var. Onlardan bazılarını belki bu aciz gibi düşünüyorsanız niye biz bu haldeyiz diye sizin için de bir fikir olabilir, bir çıkış noktası olabilir, çıkış kapılarından biri olabilir diye bunları anlatıyorum. Ashabı Kiram Allahu Teala hepsinden razı olsun. Amin. Onlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi diyelim ki ayda bir kez gördüler. Hepsinin farklı görevleri var, meşgaleleri var diyelim ayda bir kez gördüler. Hadi senede bir kez gördüler. Onlar yanlarından ayrıldıktan sonra da aynı heyecanı, aynı gönül titremesini nereye giderlerse gitsinler yanlarında götürüyorlardı. Ama bizler bir salavat okuduğumuz zaman, bir sohbet izleyip dinlediğimiz zaman, az önce anlattığım gibi Kabe'yi tavaf etsek, bizim ruhumuzu acıtan bir durum da olsa eski hale dönmemiz çok uzun sürmüyor. Bundan yıllar önce İsrail, terör devletinin, Gazze'de bir yıkımı vardı, katliamı vardı. Hala da bu devam etmektedir ayrı mevzu. O zaman protesto gösterileri düzenledik. Canlı yayın araçlarıyla sağda solda tur attık. Hatta o zaman sizin işiniz gücünüz yok mu diyenler de olmuştu bize. Her neyse ne oldu? Aradan bir iki ay geçti. Vur patlasın, çal oynasın. Biz Müslümanlar halimize devam ettik. Gündemimiz Gazze olarak kalmadı. Tekrar Beşiktaş oldu, Fenerbahçe oldu. Şu parti, bu dernek, bu vakıf oldu. Şu dizi oldu. Efendim şu kıyafet oldu, şu cep telefonun markası oldu, gündemimiz yine gerilere düştü. Çok ilginç. Arkadaşlar maalesef bizim dışarıdan görüntümüz budur. Başımıza bir olay geldiği zaman da bunu çabuk unutuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi, hatta biraz daha ileri gidelim, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet duyduğumuzda, Duyduğumuz heyecan, bir balonun içindeki havanın iğneyle birkaç saniyede hatta bir saniye bile geçmeden sönmesi gibi. İşte o zaman asr-ı saadet denilen, 1400 yıl evvel yaşayan büyüklerimizle aramızda bizim İslam dini açısından bir farkımız yok. Aynı Kur'an'a iman ettik. 1400 yıl önceki Kur'an'la şimdiki de tıpatıp aynı. Namazlarımız da aynı. Hatta zekat oranlarımız da aynı. Umreye gittiğimiz zaman tavaf sayımız aynı vesaire. Ama içimizdeki coşku yok. Bu çok acı bir durum ama maalesef durum da bu. Asr-ı Saadet'te o güzel insanların çoğunun belki de bildiğinden fazla fıkıh bilgisine sahibiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında yaşayan insanlardan çok daha ezbere aklımızda olan belki hadis-i şerifler var. Onların efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 23 senesini ardı ardına izleyemediğini de biliyoruz. Ya şehit oldular daha peygamberlik görevi verildikten iki sene sonra ya da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden üç sene önce iman ettiler. Ama biz dünyaya geldiğimiz andan itibaren şu ümmeti Muhammedten Muhammed'den bahsediyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dünyaya geldiği geceden o seher vaktinden vefat ettiği güne kadar pazartesiye kadar her şeyi ezberleyebiliyoruz. Vakit bulursak dinleyebiliyoruz, anlatılıyor veya okuyabiliyoruz. Hatta bugün çocuklarımıza siyer dersleri verilmiyor mu? İslam tarihinde, değil mi? Küçücük çocuklarımız ezberebiliyor. Ama o zaman Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Belki son devrelerine rastladılar, önceyi bilmiyorlardı veya ilk hicretten önceki yıllarda 600 evetim onda 609'da vefat edenler oldu. Ama biz her şeyi görüyoruz, o kadar kolay ki bizim için. Ama tekrar ediyorum, aynı heyecanımız yok, sıkıntıdayız, bir şeyler var bizi yolumuzda neden? İşte bunun cevabını o kadar merak ettim ki yıllardır. Net olarak işte şundan dolayıdır. Denemedi. Bunu hocalarımız da zaten hep sohbetlerinde anlatıyorlar. Bir ölü toprağa atılmış gibi üzerimize. Doktora gidiyorsunuz. Doktor size diyor ki senin tansiyonun düştü. Sekize üç tansiyonun. Hemen şöyle tansiyonu yükselten bir şeyler zerk ediyorlar. İlaç tedavisi. Bizde de Aşırı bir düşüklük var, bir eksiklik var, heyecansızlık var. O gümbür gümbür atması gereken nabız var ya, Allah Allah Allah Celle Celaluhu diye neden atmıyor? Ah bir ilacı olsa da, iğne olarak mı bunu alsak, suya karıştırıp mı içsek ama olmuyor. Ebubekir radıyallahu an ve onun yanında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olanlar, bir ayet dinledikleri zaman, bir hadis Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden duydukları zaman, müthiş etkileniyorlardı. Bizim gibi heyecansız değildiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyametten bahsettiği zaman, mübarek iki elini birbirine yaklaştırdığında, Kıyamet işte şu kadar yakın buyurduğunda göz yaşlarına boğuldular. Biz o örnek neslin yaşadıklarını dahi şu anda bir özlemle anabiliyor değiliz. Çünkü aklımıza sahabeler de gelmiyor. Neden biliyor musunuz? Çok fazla gereksiz şeylerle uğraşıyoruz. Bu batıl. İnanışın ve medyanın televizyondan cep telefonu uygulamalarına, eğlenceli videolardan tutunda dinlenilen şarkılara, modaya, bilgisayar oyunlarına, filmlerine, televizyondaki reklamlara ve yarışma programlarına dikkat ederseniz, biz öğrenmememiz, bilmememiz gerekenlerle beyni yorulmuş bir ümmetiz. İşte o yüzden... Biz onların heyecanını duyamıyoruz. Necbettin Erbakan, Allahu Teala rahmet eylesin. Yıllar önce cihatla ilgili bir söz söylemişti. Bizden cihadı koparıp aldılar. Cihat sevdası yani dini uğruna her an can vermeyi verebilmeyi Kendine bir görev addeden bir insan sadece erkek değil kadın da aynı şekilde yaşlı da genç de aynı şekilde bunu hisseden bir ümmet olma şuurunu bizden aldılar. Çünkü biz özendik asli unsurumuzu şirazemizi maalesef kaçırdık dozu gitti. Övüncümüz ne oluyor şimdi biliyor musunuz oğlumu Kur'an kursuna verdim. Kızımı da şurada okuttum. Biz bunlarla övünüyoruz. Lakin unuttuğumuz bir şey var. Bilmekle övündüğümüz, ben mesela şu kadar ezbere hadis biliyorum dedik değil mi? Kur'an-ı Kerim okumayı biliyorum. Hatta öyle bir kıraatle okuyorum ki. Tamam. Ama iblis de bilgi bakımından birçok şey biliyordu. Belki bizim 5 milyon Bilgimizden daha fazla, kat kat fazlasını biliyordu. Herkesden önce biliyordu. İblis Allahu Teala'ya sığınıyoruz ondan. Kur'an-ı Kerim'in ineceğinden de haberdardı. Lakin bu onu kurtarmadı. İblis Allahu Teala'ya inanmayan kişi değildir. İnad eden ve imtihan için yaratılan cehennemliktir. Ama biz bugün şunu yaptık, bunu yaptıklarla övünüyoruz, bir türlü o heyecan potasına kendimizi atamıyoruz. Ezberlediğimiz anaokul yaşlarından beri gelen İslam'ın şartı var değil mi? Bir de imanın şartı var. Çocuklarımız okurken tekrar tekrar bizde, Kalbimizden tekrar ediyoruz. Namaz kılmaktan başlıyoruz. Kelime-i şehadet getirmek falan. İmanın şartına geliyoruz. Allah'a inanmak, kitaplara inanmak, meleklere inanmak. Saya saya bir ezberciliğe doğru gidiyoruz sadece. Peki sorum şu. Evvela aciz şu nefsime. Ey İbrahim! Sen imanın İslam'ın şartını ezberebildiğin kadar gerçekten bunları söylerken kalbin titreye titreye yarın öbür gün bir zora düştüğün zaman kafana silah dayandığında ölümün o soğuk nefesini hissettiğinde de aynı şekilde söyleyebilecek kadar kendini bu konuda heyecanlı enerji sahibi hissediyor musun? öyle değildi. Karınlarına taş da bağladılar. Aç karnına bir hurmayla savaşa gittikleri de oldu. Bir hurmayla. Siyer okurken dinlemişsinizdir. Hatta ne oldu? Savaştan geldiler. Daha yeni yorgunluklarını giderecekler. Yarım saat, bir saat olmuş. Tekrar hadi gidiyoruz başka bir savaşa emir geldi diye. O yorgunlukla o aç karınlarla cihat edenlerin yüzüne nasıl bakacağız? Karınlarına taş bağladılar Hendek Savaşı'nda. Biz bel bağladık, biz yağ bağladık. Onlar açlıkla mücadele ettiler, bizler zayıflama ilaçlarıyla ayakta durur hale geldik. İşte onlar o zor zamanlarda bir şeyler yaptılar. İmanın bir tadı var, o tadı, lezzeti en iyi alanlar onlar oldu. Anneler, babalar, ben evladımı Allah'a adadım diyenler, ben düzgün bir kız yetiştirmek istiyorum, yarının iyi bir annesi olsun, iyi bir baba olsun diyenler. Bizler büyük bir iş becerdiğimizi düşünüyoruz ya, Kendinizden bir örnek paylaşayım. Siz, ben, şu kardeşim, hepimiz etrafta ezan seslerinin olduğu bir coğrafyada dünyaya geldik. Şu güzel ülkemizde, şu bayrağın altında. Bedava. Zaten sen de doğduğun zaman Müslümandın. Senin çocuğun da zaten Müslümandı. Çocuk senin olduğu gibi birkaç saat sonra, bilemedin sabaha neyse, gece doğduysa bir ezan duyacaktı. Çocukluğu okuduğu okuldan tut. Efendim, çalıştığı yerler camilerle doluydu. Bizim amacımız çocuğun ezana karşı ısınması mı? Bunu zaten ezbere biliyorlar. Bizler zaten anlatmaya çalıştığım İslami şiarları görerek, bilerek, kalbimizde onlara muhabbet besleyerek doğduk. Ama bundan düşünün, 80 sene önce ne ezan duyuluyordu. Ezan yasaktı, evde akşamları kamet getiriliyordu. Ahırlarda Kur'an-ı Kerim öğretiliyordu. Mevzuyu anlayabildiniz mi? Nasıl zor zamanlardan gelindi. İşte zorluk bazen insana bazı lezzetleri tattırabiliyor. Ama şimdi bir rehavet var bizim üzerimizde. Radyo kanallarımız var, televizyonlarımız var, holdinglerimiz var. Efendim, çok fazla sayıda yayın organı, ürünler, İslam, İslam, İslam, İslami otel, İslami düğün... İslami organizasyon, İslami firma, İslam İslam her yerimiz. Ama neden hala dünyada dökülen Müslüman kanı? Demek ki aynı yere geldik. Heyecanımız yok. Heyecan yok. Kardeşlerim. Allahu Teala'dan daha fazla kim bilebilir ki? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla kim sevilir ki? Ama hepimiz sevdiğimizi iddia ettiğimiz halde ne yaptık? Sevdiğimize gösterdiğimiz ilgiyi dinimize göstermedik, Allah'ımıza göstermedik celle celaluhu, peygamberimize göstermedik sallallahu aleyhi ve sellem. Hepimize sorsak, o Allah dediğimiz zaman celle celaluhu. Ne demek ya canımı veririm. Bu maalesef çoğumuzda sadece ağzımızda kalıyor. Düşünün 1400 yıl önce program başında aktardığım gibi o putperestler bile sadece biz putlara inanıyoruz demediler. Biz Allah'ı seviyoruz. Ama sana inanmıyoruz dediler. Kur'an'a inanmıyoruz dediler. Hatta birbirlerine yemin ederlerken hep Allah Celle Celaluhu'nun kelamını kullandılar. E bugün de şimdi herkes Allah diyor, Allah korusun diyoruz. Birisi bir şey istediği zaman Allah versin diyoruz Celle Celaluhu. Tamam, isimler çok güzel ama samimi olmayan bir şey var. Ben Allah'ı seveceğim, peygamberimi seveceğim, gıybet etmeye devam edeceğim, Allah'ın sevmediği programları izlemeye devam edeceğim... İçinde haram olan şeyleri kullanmaya devam edeceğim. Eşime hakaret edeceğim, döveceğim, şiddet göstereceğim. Etrafta bunca zulüm varken sessiz kalacağım. Öyle mi? Hem çok seviyorum ama kafama göre de takılıyorum. Faizi mi çok seviyorsun, parayı mı çok seviyorsun, zenginliği mi çok seviyorsun? İnsanları üzmeyi, kırmayı neyi seviyorsun? Ama Allah'ı çok seviyorum. Celle Celal. Lakin işte bu samimiyetsiz bugünün örneği ve ashab-ı kiramın örneği. Sevgi sevenin ispatını ister. Sevmek ispat ister. Bir hanıma söyledin, evlendin hanımına söyledin. Ben seni çok seviyorum hanımım. O da sana söyledi, ben de seni çok seviyorum kocam. Böyle konu olarak tam birebir olmasa da biraz hafiflesin vicdanlarda diye soruyorum. Bunda samimiyeti nasıl anlar bir hanım veya bir koca? Şöyle anlar. Ağzıyla beni sevdiğini söyledi ama gerçekten ben bir hata yaptığımda, ona ihtiyacım olduğunda yine beni sevebilecek mi? Acaba sevgisi pamuk ipliğine mi bağlı? Beni sevdiğini söylüyor ya, benimle ilgili neyi seviyorum neyi sevmiyorum neyi hoşlanıyorum neden haz etmiyorum hangi harekete kızıyorum bunları biliyor mu çünkü seven sevdiği ile alakalı birçok şey bilir onun içinde yapamayacağı yoktur neredeyse İşte bir hanım ve kocası arasında bile böyle bir güncelleme varken Allahu Teala'yı seven biz insanlar kulu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Ümmeti olmakla şeref duyuyoruz. Canım peygamberim. Hatta ismi geçtiği zaman sağ elimizi kalbimize koyarak kafamızı eğerek sallallahu aleyhi ve sellem demekle mi acaba sevdiğimizi iddia edeceğiz sadece. Bir tarafta samimiyet, heyecan, ruh, dinamizm. Bir tarafta da bugünün maalesef ümmeti. Ömer radıyallahu anı bir hatırlayın. Ebubekir radıyallahu an ikinin ikisi diye biliniyor biliyorsunuz. Mağara arkadaşı radıyallahu an. Ömer radıyallahu an Ebubekir hazretlerinden sonra geliyor. Ne melekler rakibi olmuş ne de kıyamete bir Müslüman Ömer çıkacak. Ben Ömer'im, Ömer'den daha ileriyim diyen biri çıkacak mesela. İman adamı. Ama düşünün. Hacerül esvet nedir? Bildiğiniz gibi umrede, hacıda Kabeyi tavaf ederken önünden geçtiğimiz bir taştır Hacerül esvet. Nedir Hacerül esvet arkadaşlar Cennetten gelen bir taş. Sonra kararmış biliyorsunuz. Dünya toprağında yaşayan insanlar bizim gibi günah, günah, günah günah kararmış Kabe'de çok değerli bir taş. Cennetten gelmiş, dikkat edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öptüğü bir taş, Hacerü'l-Esved. Şimdi milyonlarca Müslüman gidiyoruz. Bir selam duralım. Bismillah Allahu ekber diyelim tavaf ederken diye. Tavaf ederken Hacerü'l-Esved'in önüne gelmiş Hazreti Ömer radıyallahu an. Taşa doğru böyle yakın, şimdiki gibi kalabalıkta değil. Bana bakar mısın demiş taşa taşa konuşuyor. Sen vallahi bir taşsın. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana değer verdi. Seni öptü ve sana selam durdu diye sana selamım olsun demiş. Şimdi bakar mısınız örneğe? Acaba şundan dolayı mı böyle mi öyle mi? Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem yapmış vardır bir bildiği. Ama niye? Bana göre, bugünün mantığına göre cık, falan, şu hocanın dediğine göre değil, benim dinim, Kur'an'ım, peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Acabalarla gitmediler, o yüzden heyecan doldular. Onlar bizim gibi, dur bakalım ya, Doğu Türkistan'da neler varmış bakalım, Suriye'deki durum neymiş diye Küçücük cep telefonunun o bilmem kaç inçlik ekranından dünyaya bakmadılar. Onlar her an zaten İslam'la beraberlerdi. Bugün maalesef birçok şeyi kaybettik heyecanımızı. Ne kadar lezzet alıyorsunuz diye sorduğumuzda birbirimize namazlarınızdan yok. Hazreti Ömer radıyallahu an elbette ki bizimle kıyas edilemeyecek bir zattır. Lakin Hazreti Ömer radıyallahu an'a benzemek elbette bizim için mümkündür. Bundan 1400 yıl öncesiyle şimdiki arasında bir fark daha var. Tespit edebildiğimiz imanların her an Allah korusun kaybedilebilecek bir şey olduğu. Siz de biliyorsunuz ki günümüzde bunun örnekleri de var. Daha önce iman ettiğini söyleyen, buna uygun yaşayışıyla belki bize mihmandar olanların ölmeden önce isyan ederek bu dünyadan göçtüklerini görüyoruz. Hatta şaşırdığımız, hiç ummadığımız hal ve hareketleri yapabiliyorlar. O zamanlar, Müthiş bir korku vardı biliyor musunuz? Ben imanımı kaybedersem, bir ayet iniyor, acaba bu ayette bahsedilen ben miyim? Münafıklıktan bahsediliyor, acaba o münafık ben miyim diye korkuyorlardı. Bunlar korkanlar kimlerdi biliyor musunuz? Cennette aynı zamanda müjdelenen insanlardı. Lütfen hatırlayın, Hanzala radıyallahu anh. Bir yerde oturuyor Hanzala radıyallahu anh ağladı ağlayacak. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da onu görüyor biraz morali bozuk. Onu görünce Hanzela radıyallahu anh hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Koca sahabe Ebubekir radıyallahu anh ne var ne oldu sana? Konuşamıyor Hanzela radıyallahu anh. En son kendine geliyor, sakinleşiyor biraz. Ne oldu, ne olur anlasana bu gözyaşının sebebi nedir? Ben diyor galiba münafık oldum. Hanzele sen ne diyorsun? Ey Ebu Bekir ben galiba münafık oldum diyor. Ne oldu niye böyle bir düşüncen var? Diyor ki ey Ebu Bekir ben diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyorum ya. Evet sohbet dinliyorum ya tamam. Ben eve gittiğim zaman bunu ben taşıyamıyorum. Evde hanımla, çolukla, çocukla işte o heyecanı, o ruhu duyamıyorum, taşıyamıyorum. Ben münafık oldum diye korkuyor Hanzel'e radiyallahu anh. Sonra Hz. Ebubekir Bekir anh ağlamaya başlıyor. Bu sefer gözü yaşaran Ebubekir Bekir anh Hanze'le soruyor. Sen niye ağlıyorsun? E diyor, bende de aynısı var. Ben de aynen senin anlattığın gibiyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken... ...dünyayı unutuyorum. İmanımdan o kadar heyecan duyuyorum ki... ...ama sonra senin anlattığın gibi... ...kendimde birçok hata görüyorum. Aynı heyecanı, aynı ruhu taşıyamıyorum eve gittiğim zaman. Çoluk, çocuk, iş. Ben de münafık oldum diyor. Hüngür, hüngür koca iki sahabe efendimiz... Ağlıya, ağlıya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Evvela onları dinliyor. Denedikten sonra, Ey Ebu Bekir, ey Hanzele, Siz benim yanımda hissettiğiniz heyecanı, muhabbeti zaten her anınıza taşımış olsaydınız, Sokakta sizleri gören melekleri görür, onların selamlarına karşılık verirdiniz. Ey kardeşlerim buyuruyor, sallallahu aleyhi ve sellem, biraz öyle, biraz böyle. Dünya böyle kardeşlerim. Biz bu korkuyu yaşamadığımızdan dolayı, cenneti garanti gördüğümüzden dolayı, giyimimiz kuşamımızla, kıldığımız namazla, cennetin en nadide yerini garanti halinde görüyoruz. Çantada keklik olarak gördüğümüz için böyle oluyor. Ki zaten bu yüzden insanlara tepeden bakıyoruz. Bu yüzden yargılıyoruz insanları. Bu yüzden kalp kırıyoruz. Bu yüzden tebliğ yaptığımızı zannediyoruz. Şunun saçına bak kafasını kapatmamış. Bunun sakalı yok. Bunun şusu yok diyoruz. Şunun Yaptığı işe bak diyoruz. Tebliğ dahi ettiğimizi zannediyoruz. Onlara bağırarak çağırarak. Kardeşim yapma. Ne olur. Seni seviyorum. Bak hepimiz Allah'ın kuluyuz. Demiyoruz ki. kınamak, kınamak, kınamaktan başka işimiz yok. Kaç kapı çaldık bugüne kadar. Allah rızası için bir hanım kardeşim. Kaç tane hanım kardeşimize tebessümüyle. Onun sevgisini, onun muhabbetini kazanarak ona vantuz gibi yapıştı. Ne olur? Gel bir sohbete gidelim, gel şunu dinleyelim dedi. Eleştirip durduğumuz insanlardan kaç tanesinin yanına gittik biz Allah rızası için. Bakın sahabe efendilerimiz bu duygudaydı her an ben münafık mıyım? Bana bir şey mi oldu? Ya imanımı kaybedersem, bunu muhafaza edemezsem, ya cehenneme gidersem diye düşündü. Biz şimdi yolun şurasındayız. Biz gerçekten, biz gerçekten seviyor muyuz dinimizi? Bizim hayatımız Allahu Teala'nın istediği yolda mı gidiyor? Hayatımızda fahri alem. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yolundan ne kadar gidebiliyoruz? Acaba beni şu an dinleyen var mı bilmiyorum. Benim erkek kardeşlerim arasında, hanım kardeşlerim arasında. Acaba ben küfre düşer miyim, kafir olur muyum diye korku duyan kardeşim var mı? Değerli dinleyenlerim... Uhud'daki heyecan yok. Uhud'u bırakın... ...komşudan gelen bir eziyete dahi... ...biraz sabretmek yok. Hanımdan, kocadan, evlattan gelen... ...bazı sıkıntılara sabredecek bir... ...gücümüz yok. Bırakın Uhud'u. Bugün... ...nefes alıp veren bizler... ...eğer bir gün... ...ben dinsiz, imansız olarak bu dünyadan ayrılırsam diye kendine çeki düzen vermeyecekse bu heyecanı yaşaması da mümkün değildir ben müslümanım garanti benim imanım ama düşünün kardeşlerim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın en şereflisi değil mi kendisi dahi ne diye dua ediyor Rabbim kalbimi kaydırma Düşünün günde kaç kez bunu söylüyor. Kalbimi kaydırma diye dua ediyor. Bunu lütfen düşünün. Lütfen. Ebu Bekir efendimiz de. Göz yaşlarıyla bak ben münafık mı oldum acaba diye. Korku duyuyor. Evladımızın kıymetini bileceğiz elbette. Alın teriyle kazandık. Evimizin... Değil mi? Kullanıyorsak arabamızın nasıl bizden gitmemesi için bir endişe duyuyoruz? Çocuklarımızın başına bir şey gelmesin diye. Arabamızı çizmesinler. Komşum bana şöyle şöyle davranmasın diye düşünüyoruz. Peki imanımızı bu kadar acaba düşünebiliyor muyuz? İmanımızı. Çocuğumu düşündüğüm kadar acaba ben imanım ne durumda bunu düşünebiliyor muyum? Allah Celle Celaluhu elbette ki Hz. Ebu Bekir o heyecanını bize verecek değil öyle olmadığımız için. Şeytan yüz yıl, bin yıl ve daha öncesinde de planlarını yaptı her insan için. Senin imanını çalmak için kardeşim. Sen evladının imanını, onun dindar yetişmesini düşündüğün kadar... Ne olur? Kendi imanın ne durumda onu da düşün ve kork. Dedi ki onlar gibi heyecanlanamıyoruz diye. Çünkü onlar sevgilerinde samimiydiler diyelim mi? Programımızın sonunda kardeşlerini kendilerinden değerli tuttular diyelim mi? Eyvah ben kafir mi olacağım diye cennette müjdelendiği halde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Patlayan o ödü nerede ben neredeyim diye düşünmeyecek miyiz? Rabbimiz Celle Celaluhu bizi yolundan ayırmasın. Korktuklarımızdan emin eylesin. Umduklarımıza nail eylesin. Amin. Kardeşlerim, imansız gitmek tehlikesi her birimizde var. Bu tehlikeyi görmeden bizim hiçbir şeyi olmamış gibi hayatımıza devam etmemiz mümkün değil. Allah Azze ve Celle bizi kendimize getirsin ki ondan başka bizim sığınacağımız kimsemiz yoktur. Müslümanlardan da ses çıkmıyor. Ne Doğu Türkistan, Arakan... Çünkü biz Müslümanlar, eğlencenin, yarışma programlarının, filmlerin, dizilerin, futbolun, daha fazla izlenmenin, paylaşımlarımıza kaç kişinin beğeni attığının, telefonlarımıza baktığımız zaman acaba kaç tane ileti var? Bunun düşüncesindeyiz. Ama bizi bekleyen çok uzun yollar var. İbrahim abi ne yapalım? Gülme abi. Artık gülme. Suratına az köş köş otur değil kendini güldürecek şeyleri izleme artık bunu yap en azından İbrahim abi işimizi kararttın belki de karartmak gerekiyordu niye bu açıdan değerlendirmiyorsun yeterince eğlenmedik mi yeterince gülmedik mi gülmeye hiç hakkımız yokken değerli kardeşlerim Allahü Teala yolundan ayırmasın bizleri. Her an imanın gideceğini düşünelim. Arabamızın, evimizin, işyerimizin başına bir şey gelir mi endişesini taşıdığımız gibi. İyiliğe çağırmaya devam edeceğiz kardeşim. İyiliğe çağırmaya devam edeceğiz. Mazlumlar ayağa kalkmadan zalimler diz çökmez. Biz de şimdi yolumuzun sonuna geldik değil mi? Dünyanın ne kadar daha döneceğini bilmiyoruz. Lakin artık bir karar vermek zamanındayız, vaktindeyiz. Böyle mi gideceğiz? Batılla işbirliği yaparak, onun istediği şekilde onların kuklası olarak, onların giydiklerini, onların modalarını, onların gündemlerini, onların dizilerini, onların cümlelerini, onların şarkılarını okuyarak, izleyerek, yiyerek, gündem yaparak mı devam edeceğiz? Yoksa adam gibi yaşayacağız, Müslümanca yaşayacağız mı? Her birimizin her an en başta dediğimiz gibi heyecan farkımız var demiştik. Bir türlü bu heyecanımızı bulamıyoruz, bir şeyler eksik demiştik. Şimdi bu kararı verelim, bu karardan sonra en azından kendimize bir program koyalım. Siyer mi okumuyorum ben, peygamberlerin hayatlarını mı araştırmıyorum Allahü Teala'nın zati subuti sıfatlarını mı bilmiyorum. İlmi hal bilgileri eksik mi? Nasıl abdest alınır? Namaz kılınır? Bugün bizim için son bir gün olabilir. Bize verilen bu emanet bugün alınabilir. Allah korusun iman da bir emanet olarak verilmişse eyvah o iman da bizden alınabilir. Nice insanlar o güzelim çarşaflarını yırtarak hayatlarına şu anda Allah da neymiş haşa diyerek devam ediyor bunu üzüntüyle görüyoruz nice namaz kılanlar Allah korusun haşa kıldım kıldım ne oldu da denilebiliyor Bersisa gibi 70 yıl ibadet edip de 70 yılın sonunda işlemem dediği tüm günahları işleyen ve isyanla ölen bir kul da olabiliriz bu senin çocuğun da olabilir Kocan da olabilir, hanımın da olabilir. İman bedavaya verilmedi bize. İmanın gerektirdiği gibi yaşamak durumundayız. Kendi bir türlü bitmeyen günahlarımız için bugünkü dua bölümümüzde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Tirmizi ve Müslüm'de geçen iki hadisini okuyalım. Ey Allah'ım! Dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Allah'ım, Dünyamı düzelt ki, O benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki, O benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı fazlasıyla ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerden muhafaza eyle. Allah'ım, Günahlarımın küçüğünü, büyüğünü, öncesini, sonunu, açığını, gizlisini bağışla. Hamd yalnız sanadır. Senden rahmetini çekecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan bağışlamanı, her türlü günahtan korumayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle taçlanmayı ve cehennemden kurtuluşu diliyorum. Amin. El-Mütekebbir Büyüklükte eşi ve benzeri olmayan Rabbimiz Celle Celaluhu'nun En güzel isimler zaten O'na aittir, o isimlerinden biri. El-Mütekebbir Celle Celaluhu Dünyada büyüklük taslayan insanlar, gruplar, dernekler, vakıflar şu kadar paraya ben hükümranlık ediyorum, bu kadar servetim var diyenler, Firavunlar, dilediğini yapan, büyüklükte eşi benzeri olmayan Rabbimiz Celle Celaluhundan, bizleri affeylemesini niyaz ediyoruz. Tüm şehitlerimize, bütün hasta kardeşlerimize, vefat etmiş akrabalarımıza, hiç kimsesi olmayan, Mezarı bile belli değil ki, kimi kimsesi yok ki gidip de bir dua eden olsun. O Müslümanlar için, Allah Celle Celaluhu'nun rızası için bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife hediye eleyelim buyurun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.